1947, numaralı konu, bu hususta başka bir kişinin kıssası, evet, cahiliye dönemine yetişen İbni İsa adında bir ihtiyar Rodos gazvesinde bana, ben ineğimizi sürüyordum, baktım ki sığırın içinden, ey Zerih oğulları, fasih ve net bir söz vardır, insanların hayrını isteyen bir adam ortaya çıkarak, Allah'tan başka ilah yoktur, diyecek, diye bir ses geldi, Mekke'ye dönünce Hazreti Peygamberin ortaya çıktığını gördük, dedi.